11 Temmuz 2017 Bursa Arifane İlim Derneği Evuzu Özu Billahi Min Bismillahirrahmanirrahim shaytanir Vel Asr Innal Insane Lefi husr Illa Lazina Amenu Ve Amelus Salihate Ve Tawasau Bil Hakt Ve Tawasau Bil Sabr Sadakallahul Azim Elhamdulillahi Rabbil Alemin Evet. Bugünkü sohbet konumuz Soru cevap niteliğinde Olan Sohbetimizin Başlıyoruz inşallah Buyurun Kadir kardeşim Evet Evet, kaza namazı borcu olanlar için daha önce kılamadığımız, üzerimize farz olmuş olan namazın kazalarını mı yerine getirmek, eda etmek gerekiyor yoksa sünnet namazına mı kılmak, devam etmek gerekiyor diye soru geldi. Evet, şimdi e, burada tabi ki ehlullah fıkıh alimleri bu hususta şöyle beyan etmişler. Çok farklı beyanlar var tabii ki ama e, en kamil görüşü esas alacak olursak ya da bizim en kazançlı çıkacağımız görüşü esas alacak olursak. Kaza namazı borcumuz varsa şayet sünneti bir defa namazların sünnetini normal vakit namazlarının sünnetlerini terk etmeden sünnetini vakit namazının sünnetini kılmak vakit namazının farzını kılmak akabinde kaza namazını. Borcumuz varsa o vaktin kaza namazını kılmak. En evla olanı, doğru olanı, kamil olanı bu. Fakat e, bazı kardeşlerimiz diyor ki vaktimizde sıkıntılar var. Yani çalışan kişiyiz. Ancak e, namazı kılmak için çok az bir zamanımız olabiliyor namazlarımızı eda etmek için. Bu durumda vaktin farzını kılıp da e, sünneti, vaktin sünnetini terk edip onun yerine kaza namazı kılabilir miyiz? diye soranlar oluyor bu şekilde de yapılabilir tabi ki sünnet namazının yerine kaza borcumuz varsa kaza namazı olarak da kılınabilir ama evla olanı söyledik sünneti de kılmak vaktin farzını sünnetini kıldıktan sonra kaza namazı borcumuzu bu şekilde yerine getirmek evla olanı bu Vakat, vakit yoksa sünneti terk etmek zorunda kalıyorum vaktim yok hemen işimin başına dönmek zorundayım bu durumda sünneti terk edebilir miyim, kaza namazını kılabilir miyim farzını dinliyorsa kınılabilir. Ama şurayı da bilelim ki sünnetlere ne kadar riayet edersek Resulullah Efendimizin şefaatine de o kadar mazhar oluruz. Bu hakikati de unutmayalım. Evet. Bayağı evliliklerin hani günümüzde boşanmaların çoğalması neden bu boşanmalar oluyor yani? Evet. E, kişilerin evlenirken seçeceği insanlarla alakalı ne gibi kurallar, kaydeler, doğrusundan neye var? dikkat etmesi gerekiyor? Evet. Onu, evet evlilikler. Evlilik mevzu aslında e, güzel bir konu. Yani insanların çoğunun bazı detayları gözden kaçırdığı ya da farkında olmadığı dikkat etmediği Konular. Burada evlilik konusuna, o zaman şöyle bir detaylıca bir evlilik konusunu ele alalım inşallah. Evlilik, Allahu Teala iki insan ırkını, iki farklı cinste halk etmiş, erkek ve kadın olarak. Ve bu e, erkek ve kadının hayatlarını birlikte sürdürmek, çoğalmak, çoğalmak adına neslini, devamını sağlamak adına hayatlarını birlikte sürdürmek üzere. Bir araya gelmesi burada İslami ölçülerde faktör ne bu bir araya gelmeden nikah şartı mutlaka aranmaktadır. Yani erkek ve kadının evlilik neslinin çoğalması devam etmesi adına bir araya gelmesinde dinimiz şeriat bize burada nikahı mutlaka ve mutlaka şart koşuyor. Nikahsız bir araya gelmeler evlilik adı altında görülemez. Böyle bir şey zaten şeriatın kabul etmediği bir ölçüdür. Bunlar gayrimeşru ilişkilerdir. Şeriatın e, günah fiili olarak büyük günahlardan saydığı zina olmuş oluyor tabi ki. Büyük günahlardan saydığı bir şeydir. Evlilikte dikkat edilmesi gereken şu. Genelde genç yaşlarda evlenildiği için gerek erkek olsun gerek kadın olsun e, henüz bilgide belli bir kemalata ulaşmış olmuyor insanlar. Yani yaş itibariyle günümüzde tabii bu yaş biraz e, yukarı çıktı. İşte okumaktır, üniversite okumaktır, işinin gücünün sahibi olmaktır vesaire gibi beklentiler. E, bunlardan dolayı bu evlilik yaşı geçmiş dönemlere göre biraz daha aralığı yukarıya çıktı. Ha, ne kadar yukarı da çıksa 20-25 gibi de düşünmüş olsak, yine de çoğu gençlerimiz, 20-25 yaşlarındaki gençlerimiz bu hakikatleri, bu evlilik... E, sorumluluğunu, evliliğin önemini mahiyetini, gereklerini karşılıklı birbirine karşı <gülüyor> olması gereken sorumlulukların bilincinde değil. Bu bilincinde olmaması hasebiyle e, maalesef kendini de kişi yetiştirmemiş olduğundan birçok hatalar yapılıyor. Günümüzde birçok böyle evliliğe yürüyen bir an önce hemen tanışıp heva heveslerini aşk zannedip hemen yuva kuran evlenen bir iki ay içerisinde maalesef boşanmayla sonuçlanan hadiseler çok çok artmış durumda günümüzde. Bunun işte sebebi kişilerin bu manada bilgiye sahip olamamış olmaları. Önce dinini bilmemeleri, şeriatı bilmemeleri. Evlenecek insanın, Müslümanın bir defa dinini, şeriatın hükümlerini, ahkamlarını iyi bir şekilde bilmesi gerekiyor. Şeriatı iyi bir şekilde bilirse ancak birbirlerine karşı sorumluluklarını görevlerini, vazifelerini de bilebilirler. Ama günümüz insanlarında maalesef bu yok. Din hakkında bir bilgisi yok. Sadece etiket olarak sorulduğu zaman Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım. Müslümanım da Müslümanlığın gerekleri ne? Müslümanım demekten e, bende nasıl bir sorumluluk doğuruyor? Müslümanım demenin gereği ne? Nasıl bir bilinç, şuur, yaşantı içerisinde olmam gerekiyor? Bunu sorgulama yok gençlerimizde, insanlarımızda. En büyük hata problem buradan başlıyor. Yani kişilerin, kadın ve erkeğin birbirini tanışması, tanıması, bu tanışma neticesinde e, birbirlerine uygun mu? Düşünce yapısı olarak, fikir olarak, inanç olarak birbirlerine uygun mu? Buna bakmadan, göze almadan, belki de sadece sureten, fiziksel güzelliklerine birbirlerinin e, Hoşlanmaları, gerçi burada günümüzde insanlar aşık oldum diyor. Aşık olmak öyle basit bir şey değil. Bunu daha önce Muhedin İbn-i Arabi Hazretlerinin Fütuhat-ı sevgi mertebelerinde detaylıca işlemiştik. Aşk aslında sevginin en üst mertebesidir. Yani aşk çünkü kökleşir. Kalpte kökleşir aşk. Aşık olan iki insan birbirinden ayrılması mümkün değildir. Yani bu manada aşk... Zahiri tabi biz bunu zahiri manadaki aşkı şimdi anlatıyoruz. Bu ilahim aşka da e, yön verir, çevrilir bu olay. Burada insanlar birbirlerini gördüğünde heva heves yani birbirlerinden hoşlanıyorlar. Belki fiziksel olarak hoşlanıyorlar. Belki de birbirlerinin bazı hareketlerinden, tavırlarından hoşlarına gidiyor, hoşlanıyorlar. Bu hoşlanmayı aşık olduğumu zannediyorlar. Bu ilişkiyi birbirlerini çok iyi tanımadan. Çok iyi tanımadan hemen evlilik boyutuna taşıyorlar. Evlilik boyutuna taşıyıp, evliliklerini yaptıktan sonra da, evliliğin ikinci günü, üçüncü günü problemler başlıyor. Kavga, gürültü, bağırışma, çağrışma, karşı birbirlerine karşı e, anlayışsızlıklar, birbirlerine karşı hakaretler derken, bir ay içerisinde bir bakmışsınız, yuva yıkılmış, hemen boşanma, kararı alınıyor, boşanıyorlar. Öncelikle ana baba olarak ebeveynler çocuklarına bu bilgiyi dini, Müslümanlığı anlatması lazım. Daha sonra evlilik yaşına geldiğinde evliliğin önemini ehemliyetini, evlenecek kişinin nasıl seçilmesi gerektiğini gerek kız annesi babası gerekse erkek annesi babası çocuğuna çok güzel bir şekilde işlemesi gerekir. Anlatması gerekir. Eğer aile, ebeveyn bu bilinç ve şuur içerisindeyse bu bilgileri çocuğuna bu evlilik yaşına gelinceye kadar düzenli bir şekilde zaten verir. Çocuk da yani genç de kendi çabasıyla bu ilmi, bu hakikati öğrenme gayretine girmesi lazım. Velev ki anne babada böyle bir bilgi yok. Böyle bir ilim yok. Anne babadan alamadı. O zaman evlilik yaşına doğru yaklaşan gençlerimiz... Bu evlilik nedir? Evlilikte dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir? Sorumluluklar nasıl yerine getirilir? Evlenilecek zaman kişi kendine nasıl bir eş seçmelidir? Evliliğin amacı nedir? Bunlar üzerinde çok derin tefekkür etmesi, bu konuları detaylıca anlatan kitapları alıp okuması lazım. Bir defa evlilik tabii ki insanın e, ırkının devamını sağlaması için, yapılan erkek ve kadının nikah akti ile bir araya gelmesidir. Burada tabi ki insan neslinin devamını düşünüyor. Bir. Birinci aşamada. ikinci öncelikle şuna dikkat edilmesi gereken mevzu evlilikte Allah'ın rızasını gözetmek Allah rızası için evleniyorum diyebilmesi lazım. Evlenecek kız ve erkek. Maalesef günümüzde böyle bir düşünce içerisine giren çok az insan vardır yani. Çünkü evliliğin Allah'ın rızasını gözetmek amacıyla evlenmek olduğunu çoğu insan bilmiyor. Veya bu amacı ön planda tutması gerektiğini çoğu insan maalesef bilmiyor. İnsan Allah'ın rızasını gözetmesi lazım evlilikte. Resulullah Efendimiz evliliği Allah'ın emridir. Resulullah Efendimiz'in sünnetidir. Evliliği teşvik etmiştir. Evleniniz, çoğalınız buyurmuştur Resulullah Efendimiz. Burada evlilikte tabii kişilerin seçeceği eşlerde hangi şartları araması lazım? Hangi şartları görmesi lazım? Bu da bir önemli bir mevzudur. Esas dikkat edilmesi gereken karşıda ister erkek olsun, ister kadın olsun, evleneceği kişide öncelikle dini yani dinini yaşayan bir insan, Allah'ın emrini gözeten bir insan olması şartına emniyet vermesi lazım. Çünkü en önemli mesele budur. Eğer karşısındaki insan dinini yaşayan, dinin emi, Allah'ın emirlerini hükümlerini bilen yerine getiren bir insan olduğu zaman eşler birbirine bu hususta destek olur. Allah'ın emri çizgisinde, şeriatın sınırları çizgisinde bir hayat sürmek için birbirlerine hep destek olurlar, uyarıcı olurlar. Bu düşünülmezse tabi sonuç felaket oluyor. Burada aranan eşte aranan özelliklerden birisi bu dinin Dinini bilen, yaşayan kişi olmasına dikkat etmesi lazım. Allah'ın rızasını gözetmesi lazım kişi evlenirken. Ve şunu, şu duayı yapması lazım ve şunu göz önünde bulundurması lazım. Yani evleneceğim kişi, ya Rabbi bana evleneceğim kişi öyle bir kişi nasip eyle ki, beni bu dünya ve ahiret saadetine ulaşmada sebep olsun, bana destek olsun, yardımcı olsun. Bu çok mühim bir şey yani. Bu dünya ve ahiret, bu dünyadaki saadete ve ahiretteki saadete ulaşmada eşler birbirine sebep olmalıdır, yardımcı olmalıdır, teşvik etmelidir. Allah'ın emirlerine uymada, Resulullah Efendimiz'in sünnetine uymada birbirlerini eşler teşvik etmelidir. Bu konuda birbirlerini desteklemeli, teşvik etmeli, yarışmalıdır. Bu bilinç ve bu şuur içerisinde evliliğe kalkışılması gerekir. Evlilik öncesi böyle bir şeye kalkıştı gençler. Evlilik öncesi birbirlerini tanımalıdır. Birbirlerini ölçmelidir. Yani bu niyet, bu halis niyet Allah'ın rızası istikametindeki halis niyet üzerine karşımdaki evleneceğim kişi beni bu niyetime ne derece taşıyabilir? Bana bu hususta ne kadar yardımcı olabilir? Allah'ın emirleri doğrultusunda güzel Resulullah Efendimiz'in ee, belirttiği o güzel Müslüman mümin olma özelliklerini vasıflarını ne derece taşıyor üzerinde bunları güzelce kişi eşler birbiri üzerinde ölçmesi lazım evlenmeden önce işte günümüzde kültürümüzde bir nişan denilen bir mevzu var ya söz kesmek nişan denilen bir mevzu var aslında bu neden bu öncelik, evlilik öncesi neden böyle bir şey yapılıyor kültürümüzde Evlenecek olanların birbirini işte ölçmesi, biçmesi, tartması, tanıması için bir zaman dilimidir bu. Burada kişiler birbirini tanıması lazım. Tabi burada şeriatın öngördüğü ölçüde evlenecek kişiler birbirlerini tanıyabilir, görebilir, görüşebilir. Şeriat bu ölçüyü koymuş. Bunu teferruatlı olarak kitaplarımızda okunabilir, fıkıh alimlerinin eserlerinde okunabilir. İşte iki kişinin, evlenecek kişinin, kadın ve erkeğin, Başka hiç kimsenin olmadığı yalnız bir ortamda bir arada bulunması ve konuşması dinimizin öngörmediği, yasakladığı bir şeydir. Burada belli bir insanların tanıdık aileden, akrabalardan bir takım insanların olduğu ortamda evlenecek kişiler bir araya gelebilir, konuşabilir, fikirlerini, görüşlerini beyan edebilirler, birbirlerini tanıyabilirler ki uyuşabiliyorlar mı, uyuşamıyorlar mı? Bunun testini yapmaları lazım. Evlilik oluştuktan sonra bütün bunlar yapıldı. Evlilik müessesesi kuruldu nikah akti ile. O zaman evlilikte tabii ki kadın ve erkeğin birbirine karşı görev ve sorumlulukları var. Burada kadın erkeğine karşı görev ve sorumluluğunu layıkıyla yerine getirmesi lazım. Aynı şekilde erkek de kadınınla karşı görev ve sorumluluğunu layıkıyla yerine getirmesi lazım. Bunlar çok... Teferruatlı, detaylı, bunlara detaya girme, girmeyelim yoksa konuyu çok uzatmış olur. Bu görev ve sorumluluklar ilgili kitaplarda, kaynak kitaplarda mevcut, yazılıdır. Sadece şu kadarını söyleyeceğim. Kadın ve erkek uyuşamadığı, anlaşamadığı bir problemle karşılaştığında, evli, karı koca, böyle bir problemle karşılaştığında çözüm olarak şu, şunu birbirlerine diyebilmeleri lazım. Yani... Oldu ki birisi bu böyle olacak dedi. Öteki de hayır şöyle olacak dedi. O zaman ikisi de şu noktada birleşmesi lazım. Bu anlaşamadığımız hususta Allahu Teala nasıl olması gerektiğini emrediyor. Gel birlikte buna bakalım. Allah'ın emrine bakalım. Resulullah Efendimizin sünnetine bakalım demeleri lazım. Eğer bunu diyebiliyorlarsa işte o zaman ...aralarında ayrılık gayrılık çıkmaz. Birlikte giderler, Allah'ın emrine bakarlar... ...müracaat ederler o anlaşamadıkları hususta. Allah orada kadına ve erkeğe... ...ne hükmü koymuş, hangisinin ne şekilde... ...davranmasını emretmiş... ...hüküm... ...sonuca bağlar, anlaşmayı sağlar. Veyahut da Kur'an'da... ...bulamadıysalar, Resulullah Efendimizin... ...sünnetine bakılacak o zaman. Resulullah Efendimizin... hadis şeriflerine bakılacak. O, o hususta nasıl bir... E, ...yön çizmiş, işaret vermiş... O noktada birleşirlerse evet Resulullah Efendimiz demek ki böyle demiş. Hadis-i şerifte bu beyan böyle beyan edilmiş. Biz o zaman ben hatalı bir şey istemişim senden. Hatamdan döndüm. Burada bu çizgi üzerinde buluşalım. Resulullah Efendimizin hadis-i şerifinde tavsiye ettiği tavsiyesi üzerine ikimiz de bunu yerine getirelim dedikleri zaman bu anlaşmazlık ortadan kalkar. Dolayısıyla huzurlu mutlu bir evlilik geçirmiş olurlar. Daha sonra tabii ki çocuklarına karşı e, bu evlenen insanların çocuklarına karşı yapacağı sorumlulukları var. Onları işte ebeveyn olarak tam e, dinini bilen, İslam'ın hükümlerini, şeriatı güzelce anlatıp ifade etmeleri belli yaşa geldiğinde bu şekilde sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir ebeveynlerin, anne babanın. Çünkü çocuğun da hakkıdır bu. Çocuk yarın çocuk yarın bu soruyu sorabilir ebeveynine, anne babasına. Bana Dinimi öğretmediniz. Ben dinimi öğrenmediğim için Allah'ın bu husustaki emirlerini bilmiyordum. Ona göre yerine getiremedim. Böyle böyle günaha düştüm. Bunda siz mesulsünüz anne baba diyebilir ahirette anne babasından bu hakkını talep edebilir. Bunu da bu şekilde ifade etmiş oldum. Hemen kısaca bir de evliliğin sonlandırılmasıyla alakalı mevzuyu da dile getireyim. Boşanma mevzusu. Kadın ve erkek arasında şiddetli geçimsizlik vuku bulduğunda bu geçimsizlik neden kaynaklanıyor? İşte burada kişiler dedik ya Kur'an'a ve sünnete başvurması lazım. Çünkü bir takım e, nefsi isteklerinden, arzularından, egolarından, Kur'an'a ters düşen isteklerinden Allah'ın emrine, Resulullah Efendimiz'in sünnetine uymayan hareket, hal, hareket, tavır ve isteklerden kaynaklanan anlaşmazlıklar çıkabilir. Bu öyle bir anlaşmazlıklar neticesinde karı koca arasında bir uyumsuzluk olur artık şiddetli geçimsizlik olur. Bu geçimsizlik ee, durumunda şöyle bir yol izlenmesi gerekir. Karı koca kendi aralarında bu problemi çözemiyorsa bir noktada buluşamıyorsa aile büyüklerinden aklı selim gördüğü kişilere durumu açmaları gerekir. Gerek erkeğin ailesinden gerek kadının ailesinden aklı selim gördükleri. Bu hususta bilgili, bilgidar olan insanlara, bizim aramızda şöyle şöyle problemler var. Biz bunları aşamıyoruz. Defalarca oturduk, konuştuk ama bir çözüm üretemedik. Ee, bizi, bizim hangimiz haklı, hangimiz haksız veya hangi konularda ben haklıyım, hangi konularda karşımdaki eşim haklı veya haksızlıklarımız neler? Bize bir hakem olun. Hakem olun bu mevzuyu çözmekte bize yardımcı olun demeleri gerekir. Aklı selim gördükleri insanların huzurunda mevzuyu tartıştıkları mevzuyu anlaşmazlıklarını çıkım, çıkmaza düştükleri mevzuyu dile getirmeleri lazım. Burada bu hakem olan kişi adaletle hükmederek hangisinde hata varsa kusur varsa eşlerden. Bu hatayı, kusuru beyan etmesi, dile getirmesi, sen şu şu şu hareketlerinden vazgeçmen lazım. Şu şu şu tutumlarından, şu şu şu söylemlerinden vazgeçmen lazım. Sen de şunda şunda şu hususlara dikkat etmen lazım diyerek eşlere nasihatte bulunması lazım. Eğer ki siz yuvanızı devam ettirmek istiyorsanız bu nasihatımıza Allah rızası için uymanız gerekir. Allah'ın emrini, Resulullah Efendimiz'in sünnetini gözeterek bu hal üzere hareket etmeniz gerekir ve yuvanızı bu şekilde kurtarın, yuvanızı devam ettirin. Huzuru yakalayın, dinin emirlerine dönün diye nasihatte bulunması gerekir. Bütün bu nasihatlara rağmen, Selim kişilerin nasihatlarına rağmen eşler arasında bir anlaşma sağlanamadıysa o zaman işte artık, Kur'an-ı Kerim'de bunun hükümleri de mevcuttur, ortadadır. Hiçbir e, bu yuvayı kurtarmak adına yapılan hiçbir mücadele bir sonuç vermiyorsa, eşler arasında birbirlerine karşı tamamen bir soğuma hasıl olduysa, artık nefret derecesinde bir soğuma da hasıl olduysa, kadın kocasına karşı, koca da karısına karşı hiçbir ilgi alaka duymuyor, bir nefsi uyanış hissetmiyor ve nefret eder hale geldiyse, bütün çabalarda sonuç vermiyorsa, artık yapılacak bir şey yoktur. Bunların boşanma, boşanma durumuna geçilmiş oluyor. Artık bu hususta ee, iki ciltlik e, Kur'an-ı Kerim'in e, içerisinde hükümlerin ahkam tefsiri diye iki ciltlik bir tefsir vardır. Bu konuda detaylıca burada işlenmiştir. Kur'an-ı Kerim'deki hükümlerin ne şekilde nasıl uygulanacağına dair ahkam tefsiri. Buraya da müracaat edilebilir, bakılabilir. Boşanmayla alakalı mevzular hangi hallerde nasıl boşanılır, boşanmak için hangi yol izlenir, detayıyla burada ahkam tefsirinde de ifade edilmiştir. Bu konuyu da böylece anlatmış olduk, bire getirmiş olduk. Hocam nişanlık süresi ne kadar olmalı? Kaç ay konulmalı? Nişanlık süresi bu böyle bir sınır konulamaz. Yani şu kadar bir ay, iki ay, üç ay denilemez aslında çok uzatmak da iyi değil. Çok kısa tutmak da iyi değil. Çok kısa tuttuğunuzda birbirini tanımadan evliliğe geçmiş olunabilir. Çünkü bilemediği örtülü kalan huyları vardır kişilerin. Bu örtülü kalan huylarını göremez, tanıyamaz. Diyelim ki 10 gün, 15 gün, bir ay gibi bir nişanlı kaldı kişi. E bu zaman birbirini tanıyamadıysa, evlendikten sonra bu huylar açığa çıktığı zaman eyvah der. Pişman olur. Çok uzatılırsa bir takım dedikodular olur, söylentiler olur, e, bıkkınlık olur. Bu da hoş değil. Yani bu Dengeyi gözetmek lazım. Artık burada kişilerin ilmi birikimi, dini inançları, yaşayışları buradaki bu süreyi belirleme de faktördür yani. Kişilerin artık birbirlerini çözmeleri, ne kadar ilim düzeyi yüksekse kişi dinini idrak etmiş yaşıyorsa kısa sürede karşı tarafı çözebilecektir. Burada bu artık ailelerin kendilerince belirleyeceği bir süre. Evet. Teşvik edilmesi noktasında teşvik kadar olması lazım? Gerektiği yerde sert tedbirler alınabilir mi? Alınabilir mi? Alınırsa ne sapağı kadar? Evet. Çocuğun dini eğitim verilmesi, çocuğun yetiştirilmesi hususunda nasıl teşvik edeceğiz? Bu teşvik etmede nasıl metotlar izleyeceğiz? Ee, sert tedbirler alabilir miyiz? Almak doğru mudur? Gibi soru geldi. Şimdi burada çocuklarımızın eğitimi ufak yaşta başlar. Ailede ufak yaşta en çok görevde zaten anneye düşer. Bu hususta anne kendini iyi bir şekilde yetiştirmiş olması gerekir ki çocuğuna da bu gereken terbiyeyi, eğitimi verebilsin. Burada en büyük görev anneye düşüyor. Çünkü baba evin iyaşesini nafakasını temin ile çalışmak zorunda kaldığından çoğunlukla... Dışarıda bulunacağından ancak istirahatlı zamanlarında veya akşam neyse gündüz çalışıyorsa kişi akşam evde olduğundan ancak akşam çocuğuyla ilgidar olabilir, ilgilenebilir, bir şeyler vermeye gayret edebilir. Ama anne ile evlat çoğunlukla daha sık haşır neşirdir, daha uzun süre haşır neşir olur. Burada görev anneye düşer. tabii ki anne baba hepsinde görev var ama çoğunlukla burada annelerin dikkat etmesi gerekir. Anne baba... Çocuğa ufak yaşlarda bir şeyleri algılamaya başladığında, algı, algı hali oluştuğunda artık üç, üç buçuk, dört, yavaş yavaş çocuğa bir takım şeyler vermeye başlar. Vermesi lazım. Dini, ahlaki bir şeyleri vermeye başlaması lazım çocuğa. Bu belli bir yaşa geldiğinde, işte altı yaşlarına gibi bir yaşlara geldiğinde artık Allah'ın emri olduğunu, şeriatın, Allah'ın şeriat da belirttiği emri olduğunu, namazın her Müslümanın görevi olduğunu aşılaması gerekir 6 yaşlarında. Namaza teşvik etmesi lazım. Bu teşvikte ödüllendirmesi lazım. Namazını kıldığında çocuk tabii o yaştaki çocuk bir bilinç içerisinde kılmaz namazını. Çoğunlukla geneli bir bilinç içerisinde olma, kılmaz. Dolayısıyla çocuğa bir ödül vererek yani namazı kıldığında ödüllendirerek onu teşvik etmek lazım. Ha ben namaz kıldığımda işte annem babam bana bir ödül veriyor. İşte bu çocuğun sevdiği bir şey olabilir bir yiyecek olabilir, oyuncak olabilir her neyse bu ödülle teşvik ederek çocuğu ısındırmak, alıştırmak veya ebeveynler namaz kılarken anne baba gel evladım, gel kızım, gel oğlum bak sen de benim yanımda dur, şöyle namazını kıl bak böyle işte Allah'ın huzurunda namaz kılıyoruz, tabi o Allah idraki, Allah bilinci o yaşta çocuğa henüz oturmaz yani büyün, büyün yetişkinin beyninde oluşan Allah inancıyla, Allah'ın birliği meselesiyle, tevhid meselesi ufak çocukta beklenemez böyle bir şey tabii ki. Bu dengeyi gözeterek onların anlayışına hitap edecek şekilde bu dinimizin emirlerini anlatarak bu çocuğa aşılamak gerekir. Belli 6 yaşlarda dedik namazı aşılamak gerekir. Biraz daha büyüdüğü zaman işte 9 yaşlarına geldiği zaman artık namazı kılması hususunda biraz daha ciddi tedbirler almamız gerekir. Onu teşvik etmenin yanında biraz da zorlamamız gerekir. Burada zorlama çocuğun karakterine göre burada zorlamanın derecesi değişir. Herkes kendi çocuğunun şeyini bilir. Dedik ya ayağını sabite dedik. Ayağını sabite değişmez hakikatler. Yine kapı oraya çıkıyor. Veyahut da mizaç dedik, huy dedik. Herkes çocuğunun mizacını huyunu bilir. Bazı çocuklar vardır ki bakıştan anlar. Yani evladım onu yapma. O hoş bir şey değil, yanlış yapıyorsun dediğin zaman şöyle bir bakış attığın zaman, kaşlarını hafif çattığın zaman o bakışı o çocuk anlar, o yanlış olana meyletmez. Ama bazı çocuklar vardır bu bakışı anlamaz. Biraz daha sert bir dille ikaz etmek, uyarmak gerekir. E, buradaki dozajı aile kendisi ayarlayacak. Yani herkes çocuğunu bilir. Herkes çocuğunun mizacını bilir, yapısını bilir. Dolayısıyla buradaki dozajı, yani nasıl bir muamelede bulunması gerekiyor çocuğuna? Tabii burada dozajı ayarlayacak derken yanlış da anlaşılmasın sözlerimiz dinleyicilerimiz tarafından hani çocuğa şiddet uygulanacak gibi dövülecek gibi öyle bir şey yok tabi ki buradaki hani aile ebeveyn çocuğun üzerinde o tahakkümü kurup yanlış olan şeyden çevirmek onu döndürmek adına nasıl bir metot izlemesi gerekiyorsa çocuğun mizacına göre o metodu o aralığı o skalayı aile kendi belirleyecek gerekirse cezalandıracak, baskı kuracak tabii ki yani. Çünkü dinin hükümlerini anlatıp onu uygulamakta buradaki o baskıyı da işte tabii belli bir şeyle uygulamak lazım. Aşırı ya da gitmeyecek. Çünkü bazen eğer ki haddi aşarsa, baskı kurmakta ebeveyn haddi aşarsa çocukta nefreti de uyandırabilir. Çocuk bu sefer hem o ailenin, ebeveyninin yapmasını istediği ibadete karşı bir soğukluk ve nefret duyar, hem de ebeveynine nefret duyabilir. Anne babadan da nefret edebilir. Yani buradaki o denge çok önemli. Onu çok iyi gözetmek lazım. Çok iyi o dengeyi kurmak lazım. Çocukla o diyaloğu, o bağı koparmamak gerekir. Buna dikkat etmek lazım, hassas olmak lazım. Buyur. ...günsüz içerik şeylerinin izlenmesi... ...bunun için nikah tazelemmesi gerekiyor mu? ...ve yani dışarıda nefsane bir bakış açısıyla bakıldığı zaman... ...nikahın tazelenip tazelemleme suçlusunda nasıl uçulabilir? Şimdi e, nikahı düşüren hükümler belli. Bunu her Müslüman zaten okuması lazım, bilmesi lazım. Nasıl bir durumda karı koca arasındaki nikah düşer... Bunları bildiği zaman tabi buna göre de hareket etmesi lazım. Yani yanlış bir ağzından yanlış bir söz çıkmaması gerekiyor. Bunlar çok ciddi ve mühip meseleler. Yani nikah e, basit bir şey değil, bir oyuncak değil. Yani bazen toplumumuzda maalesef oluyor. Erkek kadına karşı, hanımına karşı e, söylenilmeyecek bir takım sözler sarf edebiliyor. Bu sözler öyle sözler olabiliyor ki nikahı, nikah aktini düşürüyor. Nikah akti düştüğü zaman o erkek ile o kadının arasında... Nikahsız bir hayat sürmüş oluyor maalesef. Toplumumuzda bu tarz yaşayan insanlar var mıdır? Vardır, çoktur belki de. Bu nikahın akdini, nikah akdini düşüren meseleler nelerdir? Bunları fıkıh kitaplarından açıp kişi, zaten öncelikle dinimizi bilmemiz gerekiyor yani. Dinimizi bilmemiz her Müslümana farz. Dolayısıyla bu nikahın akdini düşürecek sözler neler olduğunu da kişi bildiği zaman zaten böyle bir söz söylemez. Söylemez. Yani eğlence için, oyun için ya hanımına ben seni boşadım, boş ol hadi boş ol, boşadın sen senin, git denilemez, böyle böyle bir şeyin eğlencesi yok, böyle bir şey oyun olmaz, bu ciddi bir şeydir yani Bunun, böyle bununla oyun olmayacağını eğlence olmayacağını insan bir defa bilmesi lazım, Böyle ki kızgınlık sinirlilik halinde nikah akdini düşürecek bir söz söyledi kişi nikah aradan düştü, nikah akdi o zaman kişi tekrar nikahını yenilemesi gerekiyor nikah yenileme dediğimiz mevzu mesela bazı fıkıh alimleri e, nikahın tazelenmesi, nikah tazelemesi denilen bir dua vardır. Dua okunur ya bazı fıkıh alimleri bunu kabul etmiyor. Yani kişinin karı kocanın bir arada olmadan, şahitlerin olmadan ya da işte vekillerinin olmadan, karı ya da kocanın vekillik vekalet vererek vekilleri olmadan böyle bir haber olmadan nikah tazeleme duası okuyarak toplum olarak genelde cemaate nikah tazeleme duası okuduk ve bütün hepinizin nikahı tazelendi. Bu husus bazı fıkıh alimleri böyle bir şeyi kabul etmiyor. Yok diyor. Böyle bir şey yok. Nikahın çünkü şartı ortadadır. Eğer ki nikah düştüyse, nikah ortadan kalktıysa yeniden nikah kıyılması gerekir. Nikah kıymak için de şartlar ortada. Karı, kocanın bulunması ya, ya da vekillerinin bulunması şahitlerin bulunması, bir ortada mihir denilen şeyden söz edilmesi ve bunun e, bu şekilde şahitler huzurunda tekrar nikahının nikah akdinin kıyılarak nikahın yerine gelmesi gerekir. Böyle bir şey uygulama yapılmadıysa nikahı düşüren nikah akdini düşüren bir şey vuku bulduğu zaman o karı koca arasında nikahsız bir hayat sürme olmuş oluyor. Bu çok mühim bir mevzu. Eğer insanlar e, nikahlarında nikah aktinin düştüğüne dair şüpheye kapılırsa olur ya bilmiyorum bilerek bir hata kusuru işlemedim ama bilmeden nikahımı e, hataya düşürecek bir söz ettiysem şayet bu sözümden dolayı da ya aramızda nikah düştüyse endişesine kapılıyorsa o zaman tekrar nikahını kıysınlar tekrar nikah e, tazelensin, kıyılsın ki ...karı koca arasında bilmeden bir hata kusur işlendiyse... nikahsız bir birliktelik devam etmemiş olsun. Bu hususta böyle dikkat edilmesi gerekir. Hulle nikahı mı? Geçici olarak kısa sürede yapılan nikahı mı kast Yok Hulle ne durumlarda hulle yapmak gerekir? Hülle. Evet şimdi bir soru geldi... Ee, üç talak ile boşanma neticesinde nasıl bir uygulama yapılması gerekiyor? Evet, dinimizde bu hüküm de Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiş, Resulullah Efendimiz'in hadisi şerifiyle beyan edilmiş ortada üç talak ile bir boşanma hadisesi vuku bulduysa, eşler birbirinden boşandıysa üç talakta, yani üç, üç şimdi üç kez boşanma, yani şöyle diyelim, eşler birbirine bir sinirlilik öfke halinde Erkek şans dedi ki hanımına ben seni boşadım git annenin evine boş ol benden dedi boşadı burada şimdi bir talak gitti boşanma hasıl oldu pişmanlık hasıl olduysa eşler arasında pişmanlık oldu ya ben ne yaptım dedi kendine geldi ben ne yaptım dedi boşadım ben tekrar yuvama sahip çıkmak istiyorum yuvamı kurmak istiyorum dedi bunlar karı koca tekrar aynı ilk başta nikah kıyıldığı gibi nikah kıyarak bir araya gelirler bu boşanma hadisesi dedik ya, çocuk oyuncağı değil yani bu boşanmayı yapılmaması lazım oldu ki ikinci kez tekerrur etti tekrar bir öfke sinirlilik kızgınlık halinde biz seninle beraber yaşayamayacağız dedi tekrar boş ol benden dedi boşadım seni dedi tekrar bir boşanma hasıl oldu ve bu boşanma tekrar ondan sonra pişman oldu tekrar bir evli, e, nikah kıydılar birlikte yaşadılar üçüncü kez benden boş ol ben seni boşadım dediği zaman Üç talakla boşama dediğimiz hadise gerçekleşmiş oluyor. Üçüncü kez bir boşanma hadisesi vuku bulduysa artık o karı kocanın nikah kıyarak bir arada gelmesi mümkün değil, haramdır. Peki ne olması gerekiyor? O kadının başka bir erkeğin nikahına girmesi gerekir. Başka bir erkekle nikahlanması gerekir. Böyle bir film, senaryo çevirerek bir nikah da olmaz bu. Yani 3 kez tarakla boşandı anlaşmalı olarak e, tamam bu hanım falanca benim tanıdık birisi vardı onunla şimdi imam nikahıyla kıyalım nikahlanmış olsun birbirleriyle bir araya hiç gelmesinler görüşmesinler cinsel ilişkiye girmesinler 3-5 gün sonra o erkek de onu ben seni boşadım desin boşasın ondan sonra ben tekrar geri nikahıma alayım gibi bir anlaşmaya girme mevzubahis değil dinimiz böyle bir şey de yasaklıyor gerçek bir nikahlanma olması gerekiyor. Yani üç tarakla boşandıysa bir kadın başka bir erkekle gerçek bir nikahlanma ile nikahlanacak ve onunla karı koca hayatı yaşamış olması gerekir. Değil. Hayır. Değil. Bir kez bir, bir boşamada boş ol demesiyle bir tarak boşanmış olur. Şimdi bu mevzular yine bu mevzular da ihtilaflı. Üç defa bakın bazı fıkıh alimleri diyor ki Erkek öfkeyle sinirlikle ben seni boşadım boşol boşol boş deyip üç defa boşol boş sözünü kullanmış olduğunda bir talak mı gidiyor üç talakla mı boşanmış oluyor diyorlar. Bu ilk bu sözle söylenmekle fıkıh alimleri diyor ki üç defa da arka arkaya boşol demiş olsa bir talakla boşanmış olur. Çünkü bu bir, bir boşamadır. Yani üç kere de boşol demesi onun üç talakla boşamış atmış anlamına gelmez demiş oluyor bazı fıkıh alimleri ben de bu kanaat değil çünkü ben seni 3 talakla da 3'ünle de boşadım deyip de bütün kapıları kapatması bir kere de kapatması e, mümkün değil çünkü kişi pişman olabilir yarın pişman olur tekrar evlilik kurmayabilir kurmak isteyebilir bu mevzuyu da böyle anlıyoruz ama fıkıh alimleri burada ihtilaflı bazıları da diyor ki üç kez boş ol boş ol, boş ol. dediğinde 3 talakla da boşamıştır dolayısıyla o 3 talak hakkını kullanmıştır diyorlar onun için bunlar çocuk oyuncağı değil bu hususlarda dikkat etmek gerekir hocam, buyurun, buyurun. buyur buyur siz buyurun hocam erkek 3 sefer koşadı ayrıldılar resmiyette de ayrıldılar erkek ikinci bir sefer evlendi ondan da ayrıldı fakat ayrıldığı ilk kişi evlenmedi Tekrar ilk işine döndü erkek. Başından onun bir erkek evlilik seçti. Kadın geldi gitti. Ama kadın evlenmedi. Evet. Şimdi tekrar e, ikisi evlendiler. Evet. Çocukları da oldu. Yaşıyorlar. Durumları da şimdi bu? Olur. Evlenebilirler. Sıkıntı yok. Ama siz dediniz ki kadın tekrar evlenmesi gerekir. Hayır. Üç talakla boşadığı zaman dedik. Üç boşadı. Üç talakla boşadıysa evlenmesi gerekir kadını. Boşadı. Erkek üç talakla boşadı. Üç talakla boşadıysa kadın başka bir erkekle evlilik kurması gerekir. O evlenmedi. Ama erkek başladıysa. E, alamaz. Başladı. Erkek tekrar o ifşarakla boşadığı kadını alamaz geriye. Şimdi yani var yani tabii ki. Evli, çocukları da oldu. Bu sefer mutlu devam ediyor. Allah'a Şimdi kadın bir erkek üç tarafla kadını boşadıysa başka bir kadınla evlendi, bir yuva kurdu. Fakat anlaşamadı. O ikinci hanımından boşandı. Şimdi birinci hanımını almak istiyor. Al, alamaz. 3 tarafla boşadıysa alamıyor. Yani hüküm bu, alıyorsa o artık Allah'a hesabını verecek. Çünkü şeriatın hükmü bu. Üç tarakla boşadıysa, o kadın başka bir erkekle evlilik kurmadığı sürece o kadını tekrar ikinci kez nikah alamaz. Hüküm bu. Aldıysa, aldıysa Allah'a hesabını verecek. Artık o Allah'a Allah'a Allah habirdir. Allah Allah Allah Allah hesabını verecekler, orasını bilemeyiz. İddet müddeti de kadının boşandıktan sonra derhal e, boşandıktan sonra kısa bir süre içerisinde e, başka bir erkekle evlenemez kadın. Kadının e, iddet müddeti süresi vardır. Üç ay halini geçmesi gerekiyor. Üç ay hali görmesi gerekiyor. Bu üç ay halini dinimizin bu hükmü koymasının sebebi de şu. Boşandığında hamile kalmış olabilir. Hamileliği varsa açığa çıksın. Ortaya çıksın hesabıyla böyle bir dinimiz hüküm koymuş. İddet müddetini beklemeden kadın Tekrar bir nikah başka biriyle nikaha giremez. Ama Tabi. İddet, i̇ddet müddeti boyunca da boşamış olan erkek o kadının iyaşesini teminle sorumludur. İşte bizim e, dinimizde nikah kıyılırken mihir dediğimiz şeyin aslında bir yerde oraya dayanır. Yani bu e, iddet müddeti boyunca kadının evinin kirasından tutun da yiyeceği içeceği ihtiyacına kadar ne kadar bir masrafı azami olması gereken masrafı neyse o masrafını erkek karşılamak zorunda Hocam bir sorum daha var o konuyla ilgili Asgari özür dilerim azami dedim Asgari. Erkek ayrıldı işinde günümüzde napaka var ölene kadar napaka kadın evlenmediği zaman erkek ölene kadar napaka genimizde böyle bir alet yok Bu kanuni düzenleme kanuni düzenlemeye diyebileceğimiz hiçbir şey yok kanun bu mecbur ona napakayı verecek yani <gülüyor> kanun öyle düzenliyor Nafakaya bağlamış. Kadın evlenmediği sürece ölene kadar ona fakayı verecek. Ya kadın ölecek? Ya kadın bir daha evlenirse ne fakası? Kesilecek, evet, aynen. Bu hukuki düzenleme. Burada yap yapılacak bir şey yok. Kanunlar böyle düzenlemiş. Kanun böyle de dinimiz böyle evlendiriyor mu? Kanun böyle düzenlemiş. Bu kanunun düzenlediğini yerine getirmek zorundasın. Düzenlem yapmazsan hapse girersin. Hocam eyvallah, tamam. Ama dinimizde böyle bir kaydı. Bir nevi ki ay dediniz, Evet, tabi ki, tabi, tabi ki. Tabi, dinimizin hükümleri ortada, da. değil evet, Tabi ki. Iaşe devamı. Boşadıktan da. sonra kadının iaşesinin teminini dört ay boyunca ha. erkek üstlenir. Ama dört sene değil. Değil. Kırk sene değil. Değil. Böyle bir kervik düzen var yani. Artık o hukuki düzenleme. Boşanmış olan boşanmış kızını, kızı. tabii. Tabii. Boşanmış ee, evlat, evlattır tabii ki, yani. evladına sahip sahip çıkmak zorunda. Kızını evlendirdi ama e olmadı, boşandılar, o kızına ana baba alıp tabii ki bakmak zorunda, muhakkak tabii. Eğer bakmazsa belki kötü yola düşecek, o kadın nereden geçinecek, yaşasını, geçimini nereden sağlayacak? Anne baba muhakkak ondan, evladından sorumludur yani, boşanmış dahi olsa. Yani. Tabii ki evladından sorumludur ona tekrar yuva kurmaya çalışacak imkan yoksa kurulmuyorsa imkanı dahilinde o yavrusuna bakacak tabi evladına bakacak Bakma, dinimiz gereği bakması gerekir yani bakması lazım ha, çocuk çocuk e, babanındır dinimiz çocuğa bakmaya sorumluluğunu babaya verir Şimdi gene hukuki meselelere gireceğiz. Hukuki meselelere hiç girmeyelim. Hukuk farklı farklı şeyler söylüyor ama dine e, çocuğa baba bakar. Çocuğun tüm ihtiyaçlarını baba karşılamak zorundadır. Dinin hükmü budur yani. yürüş olana kadar. Kız erkek fark etmez. Reşit olana kadar baba onun ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. Tamam geçelim. Evet. Evet. Evet, Allah'tan gayrısına secde edilemez ama bizde geçen e, okuduğumuz eserlerde, Kur'an-ı Kerim'de belirtilen işte e, Resulullah Efendimiz'in sünnetinde geçen mevzularda, Ehlullah'ın açtığı bu konuyu açtığı mevzularda belirtilen Adem'e secde emretti, meleklere. Şimdi burada bunu nasıl anlamamız lazım? Burada e, Ehlullah yine farklı fikirler ileri sürüyorlar, telakki ediyorlar. Bir secde etmekten kastı Adem'in hakikatlere dair bilgi sahibi olduğunu kabul etmek ve tasdik etmek oldu diye tabir edenler var. Secdeden kasıt budur diyorlar. Hazreti Adem'in hakikatlere kendilerinin bilmediği bilgiye sahip olduğunu tasdik etmek. Tasdik etmek, kabul etmek anlamı içerir buradaki secde diyorlar. Bir de bizim Bildiğimiz mahiyetteki secde olarak da ele alanlar var. Yani e, bildiğimiz mahiyetteki secde olarak da ele almış olsak burada secde etmekle emrolunan melekler bir grup melek. Şimdi Allahu Teala'nın yaratmış olduğu birçok sınıf sınıf melekler var. Burada bütün melekler Allah'ın yaratmış olduğu bütün melekler Adem'e secde emrine tabi olmadı. Sadece Allahu Teala'nın bir grup meleğe bu emri verdiği hakikatini anlıyoruz. Bütün meleklere değil. Çünkü mükerribun denilen melekler var. Allah'a, Allah'u Teala'nın yakin elde eden, kendi için yaratmış olduğu, kendine sırf kendini bilip kendisine ibadet etmek üzere, sadece rükuda olan, sadece secdede olan, yani kıyamet, ebediyen, kıyamet, sadece kıyamda olan melekler var. Bu melekler alemden habersiz, Adem'den dahi habersiz. Hz. Adem'den de habersiz. Bu manada bütün meleklere emredilmedi bu secde emri, bütün meleklere verilmedi. Belli bir grup meleklere verildi, o melekler secde etti. Bu manada da alırsak yine Hz. Adem'in allah Teala bütün talim ettiği, terbiye ettiği, bilgi verdiği, kendinden kendi sıfatlarını kamilen açığa çıkarttığı bir mahal olduğu için Hz. Adem bu bilgiye sahip olması hasebiyle Meleklerin de o secde etmekle emrolunan meleklerin de o bilgileri Hz. Adem'e verilen bilgileri bilmemesi hasebiyle onun üstünlüğünü kabul etmesi, tasdik etmesi olarak anlıyoruz buradaki secdeyi. O meleklerin, Hz. Adem'in o manadaki üstünlüğünü kabul etmesi, tasdik etmesi olarak anlıyoruz. Böyle anlayacağız. Evet. Bu hafta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 Nasr al bil-Haqq vel-Hadi ila sıratı mustakim ve Ala alihi haqqa qadrihi ve miktarihi al-Azim Subhanel-Nazi Yar'ani, Subhanel-Nazi Mekani, Ya'lamu Mekani Subhanel-Nazi Yar'ani, es ve Ves-Selamu Aleyke Ya Resulullah Es-Selatu Ves-Selamu Aleyke Ya Habibullah Es-Selatu ves Aleyke Ya Seyyid El-Evvelin Vel-Ahirin Salavatullahi Aleyhim ve Aleyna Ecmain Subhanarabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha